Gemi kaptanları bu dalgın genç filozofları sık sık azarlarlar. Seferle ilgilenmediklerini yüzlerine vururlar. Namusuyla para kazanmayı düşünmediklerini, içlerinden neredeyse balina görmemeyi dilediklerini, yarı açık yarı kapalı söylerler onlara. Ama ne söylerlerse boşuna çünkü bu genç Platoncular, gözlerinin iyi görmediğine, miyop olduklarına inanmışlardır. Ne diye gözlerimizi yoralım derler. Opera dürbünlerini evde unutmuş gibi davranırlar. Bir zıpkıncı bu delikanlılardan birine şöyle demişti. ''Neredeyse üç yıldır seferdeyiz, daha bir tek balina görüp haber vermedin. Sen direkt başında olunca denizde balina, tavukta diş gibi yok oluyor ortadan. Belki yok oluyordu gerçekten, belki de uzak ufuklardan sıra sıra balinalar geçiyordu da bu dalgın delikanlı onları görmüyordu bile.'' Hayaller dünyasında kendinden geçmiş, her şeyle ilişiğini kesmiş, dalgaların ve düşüncelerinin salıncağında kim olduğunu unutuvermişti. Ayakları altındaki gizemli denizi, insanlığı ve doğayı saran o derin, sonsuz mavi ruhun bir aynası gibi görüyordu. Denizin altında yarı görülür, yarı görülmez garip ve güzel bir biçimin kaydığını ya da ne olduğu belirsiz bir balık kanadının suları yırttığını görünce ruhunda uçuşan düşüncelerin gözle görülür hale geldiğini sanıyordu. Bu büyülü dünyada insanın ruhu geldiği yere döner, zaman ve uzay içinde erir. Sanki kendi nabzınızı atmaz olmuş, yerine tatlı tatlı yüzen geminin salıntısı geçmiştir. Gemiden size geçen bu salıntıyı, gemi denizden alır, denizde çözülmez tanrı sırlarının akışından. Ama bu uykulu, bu düşlü halde, elinize ayağınızı birazcık oynatmaya görün, tutunduğunuz yerden birazcık kayar gibi olmaya görün, birden korkuyla aklınıza verir kim olduğunuz, nerede olduğunuz. Direk başında Descartes'ın girdapları üstündesiniz ve belki de güpegündüz havaların en güzelinde boğuk bir çığlıkla billur gibi mavilikler içinden yaz denizine düşer, bir daha da yüze çıkamazsınız. Ey doğayla kaynaşanlar! Bunu aklınızdan çıkarmayınız. Pipo olayından sonra bir sabah kahvaltı biter bitmez Ahab her zamanki gibi kameradan güverteye çıktı. Bu saatte çoğu kaptanlar güvertede gezinirler, çiftlik sahiplerinin kahvaltıdan sonra bahçelerinde dolaştıkları gibi. Ahab'ın tıkırtılı fil dişi adımları gemide duyulmaya başladı. Bir gidip bir geliyor. Takma ayağının izlerini taşıyan kaptan güvertesinin delik deşik kalasları üzerinde yürüyordu. Bu kalaslar onun özel yürüyüşünün izlerini taşıyan jeolojik taşlar gibiydi. Onun çentik çentik olmuş buruşuk alnına iyice baksaydınız, orada daha da garip ayak izleri görebilirdiniz. Hiç uyumayan, gece gündüz yürüyen tek bir düşüncenin izlerini. Bu izler daha da derine işler gibiydi o sabah. Güvertedeki sinirli adımları da kalasların üstünde daha derin izler bırakmış olsa gerek. Ahap bu düşünceye öyle dalmıştı ki, Grandi direğiyle pusula dolabı arasında yürürken, her dönüşünde kendisiyle beraber düşüncesinin de döndüğü ve yürüdüğü gözle görülür olmuştu neredeyse. Bu düşünce öyle derinden sarmıştı ki onu, yaptığı her devinimi bu düşüncenin bir belirtisi gibiydi. Stap kaptan Ahab'ı göstererek, ''Farkında mısın flask?'' diye fısıldadı. İçindeki civciv kabuğa vurmaya başladı. Kabuğu delip çıkacak neredeyse. Saatler geçti. Ahab, hep aynı düşüncenin gerginliği içinde bir kamerasına kapanıyor, bir çıkıp güvertede yürüyordu. Gün batmak üzereydi. Birden Ahab küpeşte'ye yakın durdu, takma bacağını orada burguyla açılmış deliğe koydu, bir eliyle çarmıha tutunup, starbaka tüm tayfayı kıç güverteye çağırmasını buyurdu. Çok büyük bir şey olmadıkça gemide hemen hiç verilmeyen bu buyruk karşısında ikinci kaptan iyice afalladı. Ne dediniz? Herkes kıç güverteye dedi Ahab yeniden. Hey direkt başındakiler inin aşağı. Gemiciler toplandı. Herkes şaşkınlık ve neredeyse korkuyla Ahab'a bakıyordu. Çünkü fırtına çıkacağı sırada ufukta biriken bulutları andırıyordu Ahab. Bir denize bir de tayfaya baktıktan sonra yerinden ayrıldı. Tek başınaymış gibi yine bir aşağı bir yukarı takır tukur yürümeye başladı. Başı eğik şapkası gözlerine inmiş yürüyordu. Şaşkın gemicilerin fısıltılarını duymuyor gibiydi. Stab flaskin kulağına Ahab'ın herkesi bir yürüyüş gösterisi seyretmeye çağırdığını mırıldandı. Ama bu gösteri uzun sürmedi Ahab birden durup bağırdı. Bir balina görünce ne yaparsınız çocuklar? Yirmiye yakın ses hep birden yükseldi haber veririz. Ahab yabanıl bir sevinçle güzel diye bağırdı. Ve beklenmedik sorusunun herkesi büyülemesinden yararlanarak konuşmasını sürdürdü. Sonra ne yaparsınız çocuklar? Sandalları denize indirip ardına düşeriz. Peki kürek çekerken ne dersiniz çocuklar? Ya geberir balina ya dibe gider sandal deriz her bağırışımızda yaşlı adamın yüzü daha garip, daha yabansı bir hızla parlıyordu. Tayfalar merakla birbirine bakıyorlardı. Böylesine anlamsız soruların kendilerini neden bu denli heyecanlandırdığına şaşar gibiydiler. Ahap takma bacağını güvertedeki delikten çıkarmadan, yarı dönerek yüksekteki bir çarmıhı sıkı sıkı yakalayıp konuşmaya başlayınca adamlar onu can kulağıyla dinlediler. Gözcüler bir beyaz balina için verdiğim emirlere hepiniz duydunuz. Bakın şu İspanyol altınını görüyor musunuz? Elinde tuttuğu kocaman altın güneşte parlıyordu. Bu 16 dolarlık bir altındır çocuklar. Gördünüz değil mi? Bay Starbuck şu çekici verin bana. İkinci kaptan çekici almaya giderken Ahab hiç konuşmadan parıltısını arttırmak istercesine altın parayı yavaşça ceketine sürtmeye başladı. Bir yandan da ağzı kapalı bir türkü mırıldanıyordu. Bu sözsüz bu garip ve boğuk mırıltı onun içinde dönen çarklardan çıkan bir sesti sanki.'' Ahab, Starbuck'tan çekici alıp Grandi direğine doğru yürüdü. Bir elinde çekici, bir elinde parayı sallayarak yırtıcı bir sesle bağırdı. Hanginiz bana beyaz başlı, kırışık alınlı, eğri çeneli bir balinayı haber verirse, hanginiz bana kuyruğunun sancak tarafında üç zıpkın yeri olan bir beyaz balinayı gösterirse, bu koca altın onun olacak çocuklar. Kaptan Ahab, Altını direğe çakarken tayfalar kasketlerini havada sallayarak ''Yaşa! Yaşa!'' diye bağırdılar. Ahap çekici yere atıp ''Bir beyaz balina diyorum'' dedi. ''Bir beyaz balina! Gözlerinizi dört açın çocuklar! Köpüklü beyaz suları kollayın! Bir beyaz kabarcık da görseniz haber verin!'' Bu arada Taştego, Dagu ve Kuekuek kaptanı herkesten daha büyük bir merak ve şaşkınlıkla dinlemişlerdi. Kırışık alın ve eğri çene sözleri onlara bir şeyler anımsatmışçasına ilkilmişlerdi üçü de. Taştego, ahap kaptan dedi, bu beyaz balina, mobidik dedikleri balina olacak. Mobidik diye bağırdı ahap. Sen beyaz balina'yı tanıyor musun Taş? Kızıl derili soğuk kanlılıkla sordu. Dalmadan önce yelpaze biçimli kuyruğunu bir tuhaf oynatmıyor mu bu balina? Daguda lafa karıştı. Su püskürtmesi de bir tuhaftır. İspermeçet balinalarda bile az görülür. Böyle bol, böyle hızlı su püskürtme. Öyle değil mi kaptan Ahab? Kuekuek -kuek de yarım yamalak bir şeyler söyledi. Onda var bir, iki, üç demir parça. Var onun üstünde çok demir parça. Bu demirler döner böyle bir bir. Elini sanki bir şişenin tıpasını açar gibi döndürerek unuttuğu bir sözcüğü arıyordu. Şey gibi, ee, şey gibi. Ahap, tirbüşon gibi diye bağırdı. Evet, kuyu kuyek, zıpkınlar tirbüşon gibi eğrilip bükülmüştür bedeninde. Evet, dagu, o çok su püskürtür, püskürttüğü su buğday demetleri gibidir. Bizim Nantucket'ta yeni kırkılan koyunların yünü gibi bembeyazdır bu su. Evet, taştego. halatı kopmuş bir flok yelkeni gibi sallanır kuyruğu. Moby Dick sizin gördüğünüz çocuklar, Moby Dick, Moby Dick... Bütün bunlar olup biterken, Starbuck, Stubb ve Flask gittikçe artan bir şaşkınlık içinde kaptanlarına baka kalmışlardı. Sonunda Starbuck birden düşünüp her şeyi anlar gibi oldu. Ahap kaptan dedi, ben bu Moby Dick'i duydum. Ahap kaptan, senin bacağını koparan Moby Dick değil mi? Kim dedi bunu sana diye bağırdı Ahab. Sonra biraz durup "Evet Starbucks" diye konuşmasını sürdürdü. "Evet çocuklar, mobidik kopardı bacağıma. Mobidik yüzünden bu ölü kemik parçasına dayanır oldum." Sonra yüreğinden vurulmuş bir geyik gibi korkunç, yabanıl bir hıçkırıkla "Evet, evet, evet" diye bağırdı. "O uğursuz beyaz balina yıktı beni. Ömrüm boyunca tahta bacaklı acemi bir denizci gibi kalacağım onun yüzünden." İki kolunu birden havaya kaldırıp, korkunç ladetler yağdırmaya başladı. ''Evet, evet'' diye bağırdı. ''Ümit burnunda kovalayacağım onu, hon burnunda da, Norveç girdaplarında kovalayacağım onu, cehennemin dibine de gitse bırakmayacağım peşini. Sizler onun için bindiniz bu gemiye, bu beyaz balinayı avlamak için. Ne diyorsunuz çocuklar, el ele veriyor muyuz? Siz yiğit adamlara benziyorsunuz, var mısınız bu işte?'' Zıpkıncılar ve tayfa, coşkun ihtiyarın çevresini sarıp, hep bir ağızdan ''Varız, varız'' diye bağırdılar. Bütün gözler beyaz balinada olsun, keskin mızraklar yesin mobilik. Ahap, yarı hıçkırığa, yarı gürlemeye benzeyen bir sesle ''Allah sizden razı olsun, Allah sizden razı olsun çocuklar'' dedi. Kamarot, git bol bol içki getir bize. Starbuck, ne diye surat astın böyle, beyaz balinayı avlamada yok musun sen? Moby dikten korkuyor musun yoksa? Ben ne onun eğri çenesinden korkarım Ahap kaptan, Ne de ölümün karanlık çenesinden. İşimiz gereği karşılaşacağımız hiçbir şey yıldırmaz beni. Ama ben balini avlamaya geldim. Kaptanımın öcünü almaya değil. Ahap kaptan, sen öcünü alabilsen bile, Kaç veril ya getirir sana bu? Nantakıt pazarında beş para geçmez eline bundan. Nantakıt pazarıymış lafa bak, Yaklaşsana biraz Starbuck. Senin aklın fikrin payında ama söyleyeyim sana oğlum her şey parayla ölçülecekse tüm bankacılar dünyanın etrafına çepeçevre altında disseler her parmak boyuna üç altın da düşse benim şuramdaki öç alma hırsı daha da değerlidir bunlardan. Stap amma da vuruyor göğsüne diye fısıldadı. Ne diye vuruyor böyle? Göğsü büyük olmasına büyük ama içi boşmuş gibi ses veriyor. Öç almaka diye bağırdı Starbuck. Akılsız bir hayvandan, sana ancak içgüdüsüyle körü körüne saldıran bir hayvandan öc almaka, ha? delilik bu. Akılsız bir yaratığa böylesine öfkelenmek, dine imana da sığmaz zahap kaptan. Beni dinle küçük pay düşkünü, gözle görülen şeyler mukavvadan maskeler gibidir. Ama her olan biten şeyde, her canlı işte, her su götürmez olayda, bilinen her şeyin içinde bilinmez bir akıl vardır.'' Bu akıl kendi damgasını vurur o akılsız mukavva maskeye. Eğer insan vuracaksa o maskeye vurmalı. Mahpus zindandan kaçabilir mi duvarı delmeden? Beyaz balina benim dört bir yanımı saran o zindan duvardır işte. Bunun ötesinde hiçbir şey yok sandığım da oluyor zaman zaman. Ama ne olursa olsun eziyor beni bu balina. Kemiriyor içimi. İnsanı küçük düşüren bir güç görüyorum onda. Anlaşılmaz bir kötülük görüyorum onda. İşte bu anlaşılmaz şeyden nefret ediyorum asıl. Beyaz balina ister kötülüğün bir aracı olsun, ister kötülüğün ta kendisi, ondan alacağım öcümü. Dinsizlikten, imansızlıktan söz etme bana evlat. Beni güneş küçük düşürse, güneşi vururum. Güneş bana düşmanlık ederse, ben de düşman olurum ona. Oyunun kuralıdır bu. Bu yarışmadan doğuyor her şey. Ama ben bu oyunun da kölesi değilim oğlum. Kimdir benden üstün olan? Gerçeğin sınırları yok. Bakma yüzümü öyle. İffetlilerin alev saçan bakışlarından daha berbat bir şeydir bir aptalın alık alık bakışı. Ya bak kızarıp bozarıyorsun. Benim coşkunluğum kudurtuyor seni öfkeden ama dinle beni. Starbuck, insanın coşup da söylediği söz söylenmemiş sayılır.